kuşları son bölüm Yazan: Colin Makulov Radyoya uygulayan: Nuran Devrez Yöneten: Asuman Korat Efekt: Mehmet Turgut Sen atçıver. Anlatan Bozkurt Kuruç. Raf töbrikaser, Türim Afşar. Megi Ocak Koyraz. Rustinu ışık yanar su. Fi Beham Dönenc, Sekreter Orhan Aran. Birbirlerini çok seven rahip Ralph ve Maggie... Ralph'ın bir din adamı olması nedeniyle birleşemeyeceklerini bilirler. Ralph iradesini zorlayarak Maggie'den uzaklaşır. Maggie ise Luke adlı bencil, duygusuz bir adamla evlenir. Ondan Justin adını verdiği bir kızı olur. Ama Luke onlarla hiç ilgilenmemekte, görmeye bile gitmemektedir. Bu arada Ralph başpiskoposluğa kadar yükselmiştir. Ama iki sevgili... Tenha bir adada karşılaştıklarında tüm yeminler unutulur. Maggie ve Ralph kadın ve erkek olarak birbirlerinin kollarına atılırlar. Maggie bundan sonra lüku terk ederek ailesinin yanına Drogeda çiftliğine döner. Ralph'tan hamiledir. Ama bunu ona hiçbir zaman söylemeyecektir. Bir süre sonra dünyaya getirdiği oğlu dein her şeyle Ralph'ın modelidir. Maggie tüm mutluluğu onda bulur. Ama çocukları büyüdüğünde Maggie yalnız kalmaya mahkumdur. Aktörist olmayı seçen kızından çok... ...Maggie'yi düşündüren rahip olacağını söyleyen Dane'dir. Maggie onu yetiştirmesi için Vatikan'a... ...artık kardinal olan Ralph'ın yanına gönderir. Dane burada manastırda 8 yıl süren bir öğrencilik dönemi geçirir. Justin de Londra'da tiyatroda çalışmakta... ...ve iki kardeş sık sık buluşmaktadırlar. Dane 8 yılın sonunda nihayet rahip olur... ...ve yıllık iznini kullanırken... ...denizdeki iki kadını kurtarmaya çalıştığı sırada... ...boğularak ölür. Yedenin ah, bu saatinde... ...Justafa başkası olamaz... Alo. Bayan O'Neill. Evet. Burası Cilin Bon Londra arıyor. Bağlıyorum. Hı, tahmin ettiğim gibi. Alo. Justine Anne. Sen misin anne? Evet canım benim. Anne. Denny yitirdik. Denny öldü. Ya. Bir yanlışlık olmu? Mutlaka anne gerçek bu, yanlışlık filan yok. değil öldü, deyin gitti. Yalandır, yanlıştır, doğru değil Justin'e dinle beni kızım sakın inanma, inanmamalısın anlıyor musun? Doğru olamaz bu. Anne, sen dinle ben. Yalan. Anne sus ne olur, ne olur dinle Hayır. beni. Hayır duymak istemiyorum. Anneciğim, Hayır. anne ne olur kendine. Gel. Hayır. Hayır, bana bunu yapamaz. Anne! Yapamaz bunu. Beni bırakıp gidemez. Artık yok. Değin. Evladım, son benim. Artık yok. Onsuz Oy. yaşamaya nasıl alışırım? Oh, sonunda gitti. Gitti demek. Değin. Benim bütün hayatım, ömrüm, sevgim, umudum. Değin. Değin gitti. <gülüyor> Elimde olsaydı oraya yanına gelirdim Ama eğer burada kalıp çalışmazsam Çıldırırım anne Oh Justine Buraya gel Bana kalan yalnız sensin Justine Buraya Drogade'ye gel Neden sanki rahat bir haber vermedi bana Kimse bir şey bilmiyor Neden daha mi? Girit adasında olmuş her şey İki turisti kurtarmaya çalışırken oh. denizde de boğuldu oh. <gülüyor> Oysa ne kadar iyi güzeldi Onu buraya getirmeliyiz evine trogedeye elimden gerini yapacağım onu geritten alıp evine trogedeye getireceğim evet evet bunu yap gösterene oh, ben ben öterin Benim bakmaya yamada'nın Güzeller küser güzel o Yo yo, yo öğrendiğin değil. Benim değin yaşıyor, ben öldüm. <gülüyor> anne anne dinle değini oraya getiremiyorum. Ne yapacağız şimdi Yavaş üstüne yavaş Sırayla anlat Neden Gönmüşler bile onu Giripte hava çok sıcak olduğundan hemen gömmüşler Hangi köyde Nerede olduğunu bilen bile yok seni. Mezarı bile belirsiz Oraya gitmek için vize de vermiyorlar Siyasal durum gerginmiş Değilip bulamayacağız Bulacağız Justine'i Hemen Roma'ya uçuyorum. Orada buluşalım. Kardinal Hazretleri... ...sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Bir bayan sizi görmek istiyor. Önemli bir toplantıda olduğunuzu açıklamaya çalıştım ama... ...görenerek bekleyeceğini söylüyor. Bir derdi mi varmış? Görünüşe bakılırsa büyük bir derdi var efendim... Adı Maggie O'neyimiş. Derhal geliyorum. Kendisini bekleme odasına aldım. Oh, i̇yisiniz ya efendim. Birden bembeyaz oldunuz. Ee, biz görüşürken odaya kimseyi sokma. Bağıştırma efendim. Orada. Küçücük bir kadın. En son 13 yıl önce görmüştüm. Ne kadar değişmiş. Ama gözleri hep aynı. Rica ederim otur lütfen. Teşekkür ederim. Meggie, çok yorgun görünüyorsun. Yoksa Avustralya'dan beri hiçbir yerde konaklamadan mı uçtun? Evet. Dein öldü. Dein öldü mü? Evet. Altı gün önce, Kirit adasında denizdeki iki kadını kurtarmaya çalışırken boğulmuş. Dein. Sevgili Tanrı, beni dinle Ralph. Buraya yardımını istemeye geldim, üzüntünü görmeye değil. Çünkü bu, bütün çektiklerimden sonra benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Nasıl yardım edebilirim meki? Yeritte mezarının yerini bile bulamıyoruz. Kimse ilgilenmiyor. Ülkeye gitmek için vize bile alamıyoruz. Oğlumu geri istiyorum Ralph. Onun Drogedo'ya gelmesini istiyorum. Eğer Girit'teki tüm mezarları tırnaklarımla kazmak zorunda olsam bile onu yine de arayıp bulacağım. Onu istemek senin hakkın mı ki? Sen Yunanca biliyorsun. Tanınmış güçlü birisin. Gücünü kullan. Bana oğlumu ver Ralph. Üzülme onu oradan getirteceğim. Ama korkarım çok çabuk yapamayız. Galiba anlamadın Ralph. Oğlumu istiyorum ben Gelecek hafta ya da gelecek ay değil Şimdi Hemen şimdi Derhal ikimiz için de gerekli vizeyi al Hemen gidelim Bu işi ancak sen yaparsın Megi Senin oğlunu kendi oğlum gibi sevmiştim Ama şu sırada buradan ayrılamam Çok önemli bir kongrenin orta yerindeyiz Başıma buyruk değilim biliyorsun Papanın birinci yardımcısıyım ya demek ayrılamazsın. Gerçekten değini kendi oğlun gibi mi seviyorsun Ralph? Acaba kendi oğlun olsaydı ne yapardın? Annesine ne derdin? Kusura bakma ama şimdi işim var mı derdin? Bunu kendi oğlunun annesine söyleyebilir miydin Ralph? Bilmiyorum Meggie. Benim oğlum yok. O senin oğlundu. Ne diyorsun sen? Dein senin oğlundu. Metluk Adasından ayrıldığımda hamileydim. Dein'in babası sensin. Doğru değil bu. Hiçbir zaman bilmeni istemiyordum. <gülüyor> Ralph, bu durumda yalan söyler miyim? Belki, belki de onu bulmamı sağlamam için. Yemin ederim. Yemin ederim. Ağla Kardinalle, ağlar Alf. Kördün görmedin. Annemin bile ilk bakışta gördüğü gerçeği sen görmedin. Her şeyiyle sen o. senin oldundu. Nasıl oldu da anlamadı? Ben seni sevdim Ralf. ama benim değildin, olamazdın. Ben de değini çaldım senden. Senin niyetine sevmek için Ama o sana geldi Kendi isteğiyle Artık ne sana ne de bana ait İkimiz de onu yitirdik Bilseydim Bilseydim Ağla gardinal Ağla Oğlun olduğunu bilmediğin oğlun için ağla Değilim benim Güzel oğlum benim Eğer onun kendi oğlun olduğunu anlasaydın Ayaklarına kapanacaktım Hazırdım bunu Meg kalk kal. Kaybedecek vaktimiz yok Hemen bir uçak kiralayalım Drogeda'ya getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz Ralph. Yapabileceğimin en azıydı Fee. Burada rahat uyuyacak, sonsuza kadar. Drogeda belki yaşamak için çok uygun bir yer olmayabilir ama... ...ölmek için daha uygunu bulunamaz. Evet, ben de öldüğümde Drogeda'ya gömülmeyi vasiyet ettim. Burada sevdiklerimi getirdim ben. Güllerin arasında sanki bütün hayatım yatıyor. Maggie acaba beni bağışlayacak mı dersin fi? Bunu ondan sormalısın Cesaretim yok Yine de sor Seni o kadar sevdi ki Mutlaka bağışlayacaktır Nasıl oldu da anlamadım Nasıl oldu da onun Metluk adasından sonra Lük'e döndüğünü sandım Hep geçmiş pişmanlıklarla doluyuz Ah Ralph, Kardinal de olsan Yüce bir insan da olsan her şeyden önce insansın. Sadece insan. Neden kendini hep hata yapmayan biri sanıyorsun? Öyle olmadığımı öğreneli çok oldu Fii. Bu kız sana tutulduğunda daha çocuktu. Seni mutlu etmek için de yapmayacağı yoktu. Her şey için çok geç Fii. Ama tüm istediğim Megan'in beni bağışlamazdı. Burada daha ne kadar kalmayı düşünüyorsun Bir hafta sonra dönmem gerek Biraz kalmaya çalış Her şeye rağmen Megi için büyük bir dayanaksın Peki elimden geleni yapacağım İşinden uzun zamandır ayrı kalmadın mı Justin? İznin bitmedi mi? Büyük annenin hakkı var Justin. İşini kaybetmeni istemeyiz Size büyük bir haberim var Anne çok sevineceksin Sahi mi? Bir daha Londra'ya dönmeyeceğim Artık hep burada sizlerle kalacağım Hareketli canlı bir hayattan hevesimi aldım Artık biraz huzur istiyorum Sizlerle sakin bir hayat Benim evim burası Evime döndüm artık anne. İyi düşündün mü Justine? Tabii. Bakarsanız günün birinde bir çiftçiyle evlenir çoluk çocuğa karışırım. Tam anneciğimin istediği gibi. Hem ailenin kökü kazınmak üzere. Dayılarımın hiçbiri evlenmedi. Değin artık aramızda değil. Bütün iş bana düşüyor. Yoksa tatlım sen torun yüzü göremeyeceksin. Ama tabii buna içim hiç razı değil. Justine. Mektuplarında şöyle yarım yamalak sözünü ettiğin bir genç vardı. Evet, Rayner. Onu sevdiğini sanıyorum. Yok canım, bir heves o, o kadar. Sen geçici heveslerin kıza değilsin, Lucy. Beni aldatamazsın. İstediğin şeyi gerçekten ve tam olarak istersin. Anne, ne Rayner ne de başka bir erkek drogeda'nın yerini tutamaz. Ya mesleğin? O kadar sevdiğin tiyatro, bıraktım artık. Gitme zamanım geldi mı ki? Evet. Her şey için çok teşekkür ederim. Teşekkür mü? Niçin? Sana verdiğim bir ömür boyu acı, özlem, ayrılık için mi? Sanırım elimizde değildir Alf Bak, diken kuşlarını bilir misin? Hayır Eski bir kelt efsanesi Çok güzel öten bir çeşit bülbülmüş bunlar Güllere vurgun olduklarından göğüslerini dikenlere yaslar ve öterlermiş Diken yüreklerine girermiş Girdikçe onlar daha da güzel öderlermiş. Nedense kendilerini bir türlü dikenden çekmek istemezlermiş. Büyülenmişçesine şakımaya devam ederler, kanaya kanaya ölürlermiş. Onlardan ne farkımız var bizim? Bu sevginin mutluluk getirmeyeceğini bilmiyor muyduk? Ama öylesine büyülenmiştik ki, yüreklerimizi dikenden çekemedik. Çekmek istemedik. Ve kanaya kanaya ölmekte miyiz? Kanaya kanaya yaşamaktayız Ralf. Maggie, seni bırakması çok güç. Kendine acıya kaptırıcığından korkuyorum. Korkma Ralf. Artık barış içindeyim. Sakinim. Ne dersin? Huzurluyum. Oğlum, annem, kızım burada Drogeta'da yine güller açıyor Geceleri geç vakitlere kadar pencerenin önünde oturuyor Ay ışığındaki bahçeyi seyrediyorum Gecenin içinden bana erişen sesleri dinliyorum Ve hatırlıyorum Rav Artık 71 yaşındayım Geriye kalan günlerimi bilmiyorum ama Ölmek için buraya döneceğim Meggie. Seni yine burada bulmalıyım Burada olacağım Benden önce gitmek yok Söz Burada olacağım Ah oh, Justin Geldiğini duymadık Sizi geçirmek istiyorum efendim Korkarım bunu yapamayacaksın sevgili kızım Neden Gitmekten vaz mı geçtiniz yoksa Yo gidiyorum Ama sen de geliyorsun Justin Ben mi Hayır efendim Ben ölene dek burada kalacağım Hayır annen bunu istemiyor İstemez olur mu? Bana o kadar ihtiyacı var ki Hayır kızım yanılıyorsun Benim yalnızlığım Senin burada kalmanla geçecek bir şey değil O kadar sevdiğin mesleğini Tüm hayatını bir adak gibi Bana sunuyorsun Ama bunu istemiyorum Justine. Anne tiyatroyu ve Londra'yı istemiyorum dedim Doğru değil bu sen de biliyorsun. Yoksa annenin buna inanacak kadar... ...budalı olduğunu mu sandın? Ya Sen buraya ait değilsin Rusya. Sen çıvıl cıvıl... ...hareket, renk dolu bir hayata aitsin. Git. Işıklara... ...sevdiğin mesleğine... ...arkadaşlarına... ...Rainer'e git. Burada bir kurban gibi dolaşmanı istemiyorum. Annen haklı. Her şey hazır biletinde... Ama Seni nasıl bırakırım anne Kızım Evet Hayatımızdan bir ışık eksildi Bir ışık söndü Ama ne olursa olsun Yaşam devam ediyor Hele senin için Genç Hayat dolusun Justin Bunu burada tüketmene izin vermiyorum Git Mutlu ol Ve bunu bana yaz olurum Anne, annecim. Sık sık bizi görmeye gel, çok seviniriz. Ölülerle değil, yaşayanlarla ol Justin. Eşyalarını toparlaman için tam bir saatim var Justin. Hadi, çabuk ol. Peki. Peki. Sözünü unutma. Unutmam. Seni bekleyeceğim Ralph. Oyunumuz Giten Kuşlarının son bölümünü dinlediniz.